Pek yakında bu sinemada. Çekimleri halen devam eden Transformasyon adlı filmin iktidarın dördüncü dört yıllık döneminde tamamlanacağı öğrenildi. Kurgu bilim türündeki ütopik hikayeye göre olayların geçtiği gezegenin manzarayı umumiyesi şöyle… Dev proje için her türlü alamete rağmen kurbağa bilincinin su kaynayıncaya kadar uyanmayacağı gerçeğinden esinlenildi. Haşlanmanın farkına varıldığı an büyük yaygara koparacağı hesaplanarak gerekli tedbirler alınmıştı. İlk ciyaklamalar kamuoyuna isyan değil, mutluluk şarkısı olarak tercüme edildi. İkna aşamasında bazı canlar yansa, bazı mekanlar yıkılsa da bu huzur için ödenecek cüz'i bir bedeldi. Vatan toprakları boydan boya camilerle kaplanmıştı. Kimileri gerçekten heybetli, kimileri ise mescitten halliceydi. İçlerini dolduracak cemaat bulunamasa da dini kimliğin vurgulanması bakımından önemliydi. Şehirler ağaçlarını kaybetmişti ama eskisinden daha da yeşildi şimdi. Plastikleri canlılarından ayırt edilemiyor ve tabiat ihtiyacını fazlasıyla karşılıyordu. Bu arada tomalar kentlerin en kayda değer mobilyaları haline gelmişti. Sadece halkın güvenliği için her an, her köşede hazır ve nazır olmalarıyla değil, görkemli görünümleriyle aynı zamanda nadide heykeller yerine geçiyorlardı. Artık ucube sanat eserleri yapmaya gerek kalmamıştı. Parti örgütleri hummalı çalışmalarının semeresini görmeye başlamış, nüfusun üçte ikisini Üye kaydetmişti. Ak katılımlar her gün medyadan isim isim ilan ediliyordu. Üyeliği teşvik için peşin masumiyet hakkı tanınıyordu. Önce trafik suçlarına ardından kapsam genişletilerek diğer suçlara da tolerans vaat edildi. Bu öyle tatmin edici bir gelişmeydi ki partileri ne büyük ve imanlı bir kitle olduklarını teşhir coşkusu sarmıştı. Haliyle beyaz aksesuar kullanımı moda oldu. Beyaz giyime söz olur türküsü yasaklandıktan sonra kıyafetlerle mobilyalarda hızla beyaza döndü. Sokaklar, ekranlar, evler kar tazeliğine bürünmüştü. Yeni kimlikler projenin başarısında büyük rol oynadı. Kimin nerede bulunduğu, ne konuştuğu, ne yaptığı artık kolayca izlenebiliyor ve her nedense kimse karşı koymuyordu. Hukuk, güvenlik gibi belli meslekler parti üyelerine tahsis edilmiş, üniversiteye girişler bile buna göre düzenlenmişti. 12 yaşına gelen kızlara başörtüme törenleri düzenlenmesi çok popülerleşmişti. Bir süre sonra düğün salonlarındaki bu yemekli toplantılar televizyon programlarına transfer oldu ve izlenme rekorları kırıldı. Medya devletleştirilmiş, İsyankar gafiller inlerinde basılarak ya sev ya terk et seçeneğiyle etkisizleştirilmişti. Alo ihbar hatları gayet randımanlı çalışıyor, paralel yakınlarından ayrılmak isteyenlere barınma ve iş imkanı sağlanıyordu. Suç işleme özgürlüğü olanlar, suçlarını muhaliflerin sırtına yükleyebileceğinden asayiş fevkalade berkemaldi. Herkesin yüzü gülüyordu. Bunun sebebi hikmeti biatından şüphe edilmeyen bir kadın gazetecinin makul şüphesiyle ortaya çıkarıldığında bile infial olmadı. Hükümet şehir şebeke soyuyla doğalgaza sakinleştirici ilaç katıyordu. Toplu taşıma araçlarına da püskürtülen özel formül sayesinde insanlar her nefeste biraz daha mesut bahtiyar oluyordu. Sakinleştirici haberini yapan gazeteci biraz tartaklandıktan sonra serbest bırakıldı. Çünkü biata karşı çıkanlar bile hallerinden memnundu. Hiç değilse depresyon ilaçlarına para vermekten kurtulmuşlardı. Söylediklerine göre çırpınmayı bırakıp kendilerini suya bırakmanın tadı bir başkaydı. Bu aşamada gereğinden fazla parti olduğu, bunun da ekonomiye set vurduğu fark edildi ve birini seçelim, gerisini tasfiye edelim teklifiyle mesele referanduma götürüldü. Seçim vaktiyle terör odağı olarak nitelenen partinin lehine sonuçlandı. Fakat sakinleştiricileri hazmedemeyen bazı gruplar kentlerden kırsala göç etmeye başlamıştı. Hareketin yaygınlaşmaması için acilen önlem alınması gerekiyordu. Allah'tan daha önce AB prangası çıkarılmış ve güçlü başkanlık sistemine geçilmişti. Resmi muhalefetin onursal önderi kaçanlara geri dön geri dön, Uzanıp tutuver elimi çağrısı yaptı. Kimse elini tutmak istemedi. Eyvah! Kırdakilerin silah nostaljisi ya depreşirse korkusu sarmıştı ahaliyi. Önder, hak ettiği lüks villasına geçmiş, tüm arzuları şelaleye dönüştürülmüştü. Yakında özgürlüğüne kavuşacağı ve o günün demokrasi bayramı olarak kutlanacağı sözünü almıştı. Bu yüzden, Büyük Başkan'ın ''Beraberliğimize halel gelmesin'' mesajına katıldığını açıklayarak bir kez daha takipçilerini ''Özertliğiniz bile var artık, başka icat çıkarmayın, oturun oturduğunuz yerde'' şeklinde uyardı. ''Tam bu esnada'' diyor, Nuriye Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.